Vahyin kesilme devri yaşandı. Buna 3 sene diyenler de vardır. Fakat tercih edilen görüş 6 aydır. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine Hira'dan dönüşte gökten bir ses işiterek Hz. Cebrail'i görmüş, korku ve titreme içinde eve dönüp beni örtün, beni örtün deyip yatmıştı. Bunun üzerine ilgili ayetler indi. İkinci ayet Kalk, insanları uyar. Üçüncü ayet, Rabbini tekbir et, büyükle. Dördüncü ayet, elbiseni, kendini, kişiliğini ve seni çevreleyeni her türlü kirden arındır. Beşinci ayet, azaba götürecek şeyleri terke devam et. Altıncı ayet, iyiliği karşılığında daha çoğunu umarak yapma. Yedinci ayet, Rabbin için her şeye katlan. 8. Ayet O suğura üfürüldüğü zaman 9. Ayet İşte o gün zor bir gündür. 10. Ayet Kafirlere kolay değildir. 11, 12, 13 ve 14. Ayetler Tek başına hiçbir şeysiz, çıplak yarattığım adamı da bana bırak. Ona hem bolca mal verdim... Hem de yanında hazır bulunan oğullar verdim. Kendisine bu nimetleri döşedikçe döşedim. 15. Ayet Sonra yine de hırsla artırmamı ister. 16. Ayet Hayır, artırmayacağım. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı oldukça inatçıydı. 17. Ayet Ona zor bir meşakkat yükleyeceğim, onu Sarp'a sardıracağım. 18. Ayet Çünkü o, Kur'an hakkında uzun uzun düşündü, ölçtü, biçti. 19. Ayet Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. 20. Ayet Yine kahrolası aklınca nasıl ölçtü, biçti. 21, 22, 23, 24 ve 25. Ayetler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 sen biliyor musun sekar nedir? 28. ayet O ne geride bir şey bırakır, ne de tekrar tekrar yakmaktan vazgeçer. 29. ve 30. ayet O durmadan yenilenen derileri yakıp, simsiyah kavurandır. Onun üzerinde 19 muhafız melek vardır. 31. ayet Biz,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 Gece hakkı için 34. ayet. Ağardığı sırada sabah hakkı için 35. ayet. Muhakkak o cehennem büyük belalardan biridir. 36. ve 37. ayet. Hem sizden ibadet ve hayırda ileri geçmek veya geri kalmak isteyenleri korkutmak için insanları uyarıcıdır. 38. ayet. Her nefis, Kazandığına bağlıdır Yahut her nefis Kazandığı günahlar yüzünden Bir rehine tutsaktır 39. ayet Ancak bahtiyar olan Defteri sağından verilenler Böyle değildir İman edip iyi amelleriyle kurtulmuşlardır 40, 41 ve 42. ayetler Onlar cennetlerdedirler Onlar suçlulara Sizi kavurucu ateşe sokan nedir? Diye uzaktan sorarlar. 43, 44 ve 45. ayet Günahkarlar derler ki, biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Kur'an'ın buyruklarını bırakıp, batıl şeylere dalanlarla beraber biz de dalardık. 46 ve 47. ayet Ceza gününü yalan sayardık. Nihayet bu haldeyken bize gelmesi kesin olan ölüm gelip çattı. Derler. 48. ayet... Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez. 49, 50 ve 51. ayet... Böyleyken onlara ne oluyor da... Sanki aslandan ürtüp kaçan yaban eşekleri gibi... Hala Kur'an'daki öğütten yüz seviliyorlar. 52. ayet... Fakat onlardan herkes... Kendisine Allah tarafından dağıtılmış sahifeler verilmesini istiyor. 53. ayet... Hayır... Bu olacak şey değildir. Doğrusonlar bu alaycı sözleriyle ahiretten korkmuyorlar. 54. Ayet Bilakis hiç korkmaya gerek yok. Şüphesiz o Kur'an hayatta esas alınacak bir öğüttür. 55. Ayet Artık kim dilerse onu düşünüp öğüt alsın. 56. Ayet Ne var ki Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar.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 Kırk ayettir. Adını ilk ayetinde zikredilen ve bütün surenin konusunu teşkil eden kıyamet konusundan almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Yemin ederim o kıyamet gününe. Baştaki la harfleri yemini kuvvetlendirmek için gelmiştir. İkinci ayet. Yemin ederim gafletten uyanıp günahına karşı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 Toplayamayacağımızı mı sanıyor? Dördüncü ayet. Evet, onun parmak uçlarını bile en ince çizgisine kadar yeniden düzenlemeye kadiriz. Beşinci ayet. Fakat insan önündeki kıyamet gününü yalan saymak ister. Yahut, insan önündeki ömrünü günahla geçirmek ister. Altıncı ayet. Kıyamet günü ne zaman? diye sorar. 7-8 ve 9. ayet Ama göz dehşetten kamaştığı, ay tutulup artık karardığı, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman 10. ayet İşte o gün insan kaçacak yer neresi der. 11. ayet Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. 12. ayet O gün varıp durulacak yer ancak Rabbinin huzurudur. 13. Ayet O gün insana yapıp önden yolladığı ve yapmayıp geri bıraktığı amelleri haber verilir. 14. ve 15. Ayet Doğrusu insan kendi hepsine yaptıklarına karşı şahit olacaktır. Her ne kadar mazeretlerini ortaya atsa da. 16. Ayet Resulüm Vahiy geldiği zaman onu alel almak için bitmeden dilini hareket ettirme. 17. Ayet Şüphesiz ki onu kalbinde toplamak ve sana okutmak bize aittir. 18. Ayet Onu Cebrail vasıtasıyla sana okuduğumuz zaman onun okunuşuna uyu. 19. Ayet Sonra şüphesiz onu açıklamak da bize aittir. 20 ve 21. Ayet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 24 ve 25. ayet. Bir takım yüzler de o gün asık olacak. Çünkü onlar bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını iyice anlarlar. 26. ayet. Dikkat edin, can köprücü kemiklerine dayandığı zaman. 27. ayet. Kim çare bulup şifa verecek denilir. 28. ayet. Artık can çekişen hakikaten bir ayrılış olduğunu anlayacak. 29. ayet. Can havliyle bacak bacağı dolaşacak. 30. ayet. İşte o gün sevkiyat ancak Rabbinedir. 31, 32 ve 33. ayetler. İşte o ne samimi inanıp tasdik etti, ne de namaz kıldı. Aksine. Peygamberleri Kur'an'ı yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra çalım satarak yürüyüp ailesine gitti. 34. ayet Hem dünyada layıktır sana bela, daha da layık. 35. ayet Hem de ahirette layıktır sana azap, daha da layık. 36. ayet İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? 37. ayet O insan, akıtılan meninin içinden bir nutfe, sperma değil midir? 38. ayet Sonra bir alaka oldu da, Allah onu yaratıp, azalarını düzenledi. 39. ayet İşte ondan, o spermadan, erkek ve dişi olarak iki sınıf var etti. 40. ayet Şimdi bütün bunları yapan Allah,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 Kesinlik ifade etmek içindir. İkinci ayet. Doğrusu biz insanın kudretimizi gösterelim ve teklifimizle imtihan edelim diye erkekteki çeşitli unsur ve salgılarla bir karışım olan lütfeden yarattık da onu insanı işiten ve gören bir varlık yaptık. Üçüncü ayet. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör. Dördüncü ayet. Hiç şüphesiz biz, kafirler için zincirler, bukağlar, kelepçeler ve alevli bir ateş hazırladık. Beşinci ayet. Doğrusu iyiler, cennette karışımı kafur olan dolu bir kadehten içerler. Kalbi kuvvetlendiren,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 ...Rabbine varan bir yol edilir. 30. Ayet Bununla birlikte Allah dilemedikçe... ...siz bir şey dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah... ...hakkıyla bilendir... ...hüküm ve hikmet sahibidir. Bu ayeti de ...şuna işaret edilmektedir. Yüce Allah'ın bizim lehimize olan şeyleri... ...ve hidayetimizi dilemesi için... ...Ona yalvarmalıyız. Ona ibadet ve taatle... ...yakınlık sağlamamız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 hem de insanlara din ve dünyasında zulmedenler. Murselat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur, 50 ayettir. 48. ayeti Medine döneminde inmiştir. Sure adını 1. ayetteki Mürselat kelimesinden almıştır ve gönderilenler demektir Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla bir iki üç dört beş altı ve yedinci ayetler Andolsun emrimizle meleklerden birbiri ardınca gönderilenlere görevlerine sert rüzgarlar gibi koştukça koşanlara yaydıkça yayanlara hak ile batılı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 Peygamberlere, ümmetlerine şahitlik için belli bir vakit verildiğinde, artık kıyamet kopmuştur. 12. Ayet Bunları duyanlar, bu hesap hangi güne ertelenmiş derler. 13. Ayet Bil ki her şey ayırıp hüküm verme gününe ertelenmiştir. 14. Ayet o ayırıp hüküm verme gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? 15. ayet Bunları yalanlayanların o gün vay haline. 16. ayet Biz öncekileri bu yüzden helak etmedik mi? 17. ayet Sonra gerideki inkarcıları da onların peşine takarız. 18. ayet Biz günahkarlara böyle yaparız. 19. ayet Bunları yalanlayanların o gün vay haline. 20. Ayet Biz sizi hakir bir sudan yaratmadık mı? 21 ve 22. Ayet Hem onu doğum için belli bir vakte kadar sağlam bir yer olan rahme koyduk. 23. Ayet İşte bunu biz takdir ettik. Biz ne güzel takdir ediniz. 24. Ayet Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Yirmi beş ve yirmi altıncı ayet. Yeri hem dirilere hem de ölülere bir toplanma yeri yapmadık mı? Yirmi yedinci ayet. Orada yüksek sabit dağlar var etmedik mi? Size tatlı sular içirmedik mi? Yirmi sekizinci ayet. Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Yirmi dokuzuncu ayet. Haydi. Yalanladığınız azaba gidin denilir onlara. 30 ve 31. ayet Haydi gidin, üç çatallı dumandan bir gölgeye ki, O ne gölgelendirir ne de ateşten korur. 32. ayet Çünkü o saray gibi büyük bir kıvılcım saçar. 33. ayet Sanki o sarı sarı erkek develer gibi heybetlidir. 34. ayet. Bunları yalanlayanların o gün vay haline. 35. ayet. Bu, imana ve Kur'an'a burun bükenlerin konuşamayacakları bir gündür. 36. ayet. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. 37. ayet. Bunları yalan sayanların o gün vay haline. 38. Ayet Bu ayırt edip hüküm verme günüdür ki, sizi de evvelki ümmetleri de bir araya toplarız. 39. Ayet Eğer sizin kurtulmak için bir hileniz varsa, hemen bana hile yapın da beni atlatın. 40. Ayet Öldükten sonra dirilmeyi yalan sayanların o gün vay haline. 41 ve 42. Ayet Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. 43. ayet Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir. 44. ayet Şüphe yok ki biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. 45. ayet bu hakikatleri yalan sayanların o gün vay haline. 46. ayet Ey inkarcılar! Allah'ın emirlerine boyun eğmeyenler! Yiyin, biraz daha zevklenin bakalım dünyada. Muhakkak ki sizler suçlusunuz. 47. ayet Bu nimetleri yalan sayanların o gün vay haline. 48. ayet Onlara rükû edin, Allah'a boyun eğin denildiği zaman... Rükû etmezler, boyun eğmez, diğer emirlere itaatte bulunmazlar. 49. Ayet Bunları gereksiz ve yalan sayanların o gün vay haline. 50. Ayet Artık bundan sonra onlar hangi söze inanacaklardır? Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve açıklamalı meali.